huysuz ruhlar. Vuslat gecesinden daha değerli, sabah aydınlığından daha neşeli günlerin esintileriyle pür heyecan oturup kalktığımız, gece ile gündüzün savaşının aydınlık lehine gelişmeler gösterdiği, ilahi rahmet ve sevginin saanak saanak başımıza boşaldığı, zerrenin güneş, damlanın derya olma yoluna girdiği, Acizin aynı kuvvet, fakrın servetler üstü servet seviyesine ulaştığı, gökler ve yer arası diyalogun yeniden canlandığı şu günlerde, şeytani ruh ve şeytani şerarelerin harekete geçtiği de bir gerçek. Evet günümüzde yüzlerce olumlu iş ve olumlu teşebbüs arasında bir de olumsuz iş ve çarpıklık var. Adeta karşılıklı iki oluşum ve iki süreç yaşanıyor. Gerçi çağımızda herhangi bir yeni oluşumun temsilcileri henüz tam tekmil ve organize olmuş görünmüyorlar ama ışıktan ve aydınlıktan hoşlanmayanlar keramet ölçüsündeki hassasiyetleriyle böyle bir şey sezmiş olacaklar ki farklı uçlarda bulunsalar da muhakkak bir tedirginlik içindeler. Bugün ferdi seceyileri itibariyle kararsız, tamirden daha çok tahribe açık, fırsat bulduklarında hemen tecavüze geçen, yetmediklerini anladıklarında da sünepeleşen, kafaları günlük meselelerle karma karışık, alternatif düşünce üretme yerine bütün güçlerini tahrip ve tenkide hasretmiş dünya kadar insan var. Çoğu hasta, zayıf, fikir ve ruh fakiri yıkmadan hoşlanan bu insanların bir kere daha insan olarak dirilip kendilerini bulmaları için zamanın çıldırtıcılığına rağmen daha bir süre aktif bekleme icap edecek. Bu ham ruhlar her zaman olmuşlardır. Tabii ki bugün de olacaklardır. Hatta düşünceleri itibariyle müstehaseler haline gelseler bile yarın da varlıklarını sürdüreceklerdir. Yıllar ve yıllar var ki bizi çepeçevre kuşatan mana köklerimizi koparıp ruhi dinamiklerimizi delik deşik eden bu anarşist ruhlar her fikri karalamış her yeni oluşuma karşı çıkmış herkesi küçük düşürmeye çalışmış ilimleri saplantılarına alet etmiş kainat ve kainattaki nizamı görmezlikten gelmiş, imani ve dini değerleri ehemmiyetsiz saymış veya çarpık düşüncesine göre yorumlamış, pratikte yararlı olmayan her şeyi, inanç fikir ve fazilet de olsa gereksiz ve fantezi kabul etmiş, verdiği karakterlere günlük basit işlerdeki başarılarıyla değerler üstü değerler vererek tatip etmiş, ve öteden beri devam ede gelen bütün insani kriterleri yıkarak, bir değerler karmaşasına sebebiyet vermişlerdir. Bu tahripkar ruhlar, büyük ölçüde ve bilhassa da, araştırmayan, düşünmeyen kitleler üzerinde daha olumsuz tesirler icra etmiş, ve bu uğurda her vesileyi değerlendirerek, saf yığınların ta benliklerine sokulup onları felç etmiş, çürütmüş, ve kendilerine rağmen bir kısım çarpık düşüncelerin kuluk kölesi haline getirmişlerdir. Onlara göre bu millet tepeden tırnağa sefalet içinde ve bu koskoca dünya adeta yapayalnızdır. Düşünceleriyle, inançlarıyla, başarılarıyla, hezimetleriyle, sevinçleriyle, kederleriyle yapayalnız. Bunlara göre bu öldürücü yalnızlık, Herkesin ümitlerini kemiriyor. Kollarını, kanatlarını kırıyor. Ve onları Gulyabanilerin cirit attığı ölüm çöllerinde aç, susuz ve darmansız dolaştırıyor. Bu karanlık ruhlar öteden beri duyguları ile, düşünceleri ile hep kargaşanın yanında olmuşlardır. Kargaşanın yanında olmuş ve sürekli topluma anarşi ruhu pompalamışlardır. Dinden bahsederken, milli değerlerimiz üzerinde dururken, geçmişi konuşurken, hep anarşist bir üslup kullanmış, nizamın aleyhinde olmuş, bediyatımıza saldırmış, sanat telakkimizi yerden yere vurmuş ve her fikrin, her sistemin bozuk olduğunu iddia etmişlerdir. Anarji ruhunun sabit bir yeri ve makamı yoktur. Bu itibarla da o her yere ve her kesimin içine girebilir. Her urbaya bürünüp her makamda görünebilir. Fakir olur, servet düşmanlığı yapar. Zengin olur, yığınları istismar eder ve her zaman istibdat soluklar. İşçi olur, işinden gelirinden şikayet eder öğretmen olur serseriliğe prim verir sorumluluk yüklenir makamını şahsi çıkarları adına kullanır güçlü olduğu zaman zalim kesilir ve yığınları ezer geçer hep kolay kazanma yollarını araştırır gerekirse yeraltı dünyasıyla işbirliğinden geri kalmaz küçüktür en hassiz çıkarlar için herkesin ayağını öper Büyüktür. Hiçbir düşünceye ve hiçbir kimseye saygı göstermez. Dindar görünür, saldırgan, mütecaviz ve lanetçidir. Dinsizdir, dini de dindarı da karalamadan bir an bile geri durmaz. Kışlaya girer, hünkârının kellesini isteyen bir kanlı yeniçeri olur. İlmiye sınıfı arasına sızar, Dini ilimlerle iştigali irtica sayar. müspet fenlerle meşguliyeti de küfür. İstibaratı eline geçirir, yabancı örgütlerin ülke aleyhine çevirdikleri fırıldaklarla uğraşacağına, İmam Hatibi Kur'an kursunu, ülke yararına eğitim faaliyeti gösteren milli ve vatani kuruluşları yakın takibe alır. Bugünü yaşar, yarınlar umurunda bile değildir. Yüksek bir mefküresi olmadığından her şeyi kendi ogosuna ve zümre çıkarlarına göre planlar. Ledünniyata açık görünür, ebedilik düşüncesini karartır. Varlığı insana düşman gösterir. Kalpleri yalnızlık ve gurbete boğar. Hizip der, mezhep der, zümre der. Ci ile cu ile toplumu kamplara ayırır. Ve herkesin ruhuna kin ve nefretler fısıldar. Medyaya sızar, toplumu sunu iyi gündemlerle meşgul eder, şov yapar ve kitleleri gerilimden gerilime sürükler. Hatta milletin değişik kesimlerini karşı karşıya getirir, vuruşturur, sonra da bir kenara çekilerek Neron gibi keyif çıkarır. Sızabilirse mülkiyeye, İdareyi dejenere eder. Nüfuz edebilirse adliyeye adalet ruhunu yıkar ve haramilere payeler verir. Başını sokabilirse terbiye yuvalarına, vicdanları harabelere çevirir ve insanları birbirinin kurdu haline getirir. Yuvaya girse çocukların hakkından gelir ve o cennet köşesini cehenneme çevirir. Camiye ayağa düşse, milleti sokağa döker, dini de, diyaneti de cinayetlerine vesile yapar. O, toplum bünyesinde, mukavemetin, iradenin, ruhi güç, ruhi sistemin en büyük düşmanıdır. Ve milletimiz için AIDS virüsünden daha tehlikelidir. Onun benliğinde kötü duygu, kötü düşünce sürekli galeyandadır. O her zaman doyma bilmeyen bir kin ve nefret duygusuna, bir karanlık görme, karanlık düşünme hastalığına müpteladır. Ve ihtimal ki, bu hastalığının çaresi de yoktur. Onun dostluğuna katiyen güven olmaz. Öyle ki iyilik yaparken bile içine az da olsa kötülük bulaştırmayı ihmal etmez. Severken ısırabilir. Okşarken canınıza yakabilir. Ona bir şeyler anlatmak mümkün mü, değil mi bilemeyeceğim ama böyle bir şeye teşebbüs edenlerin peygamberane bir azim içinde bulunmaları şarttır. Milletlere zaman zaman musallat olan bu virüs inançsızlıkla, ihtirasla, şehvetle, şöhretle beslenir bu yollarla duygulara, düşüncelere bulaştıktan sonra, kurbanlarının elini ayağını, dilini dudağını, gözünü kulağını tesir altına alır ve onlara her istediğini yaptırır. Her zaman azınlıkta olan, fakat tahribin engin avantajlarını değerlendirdiğinden dolayı güçlü görünen bu anarşiste karşı, pes etmemek lazım. Pes etmek bir yana, o mutlaka yakın takibe alınmalı ve toplum bünyesinde onun öldürdüğü, söndürdüğü kesimlere sürekli hayat üflenmeli, aydınlatılmalı ve rehabilitasyon uygulanmalıdır. Evet, inanç ve ümit üflenerek, ilim ve marifet pompalanarak, düşünce ve muhakeme kazandırılarak mutlaka bir ruhi rehabilitasyondan geçirilmelidir. Kutsiler de en az anarşist kadar. Hatta onun da önünde. Ve tabi insanlığı, sevgisi, aşkı, müsamahası ve temsil zenginliğiyle hayatın her biriminde bulunmalıdır ki toplum anarşi virüsüne karşı yalnız bırakılmamış olsun. Zaten her zaman Allah diyen, sevgi diyen, şefkat diyen ve iradesini sonsuzun iradesiyle bütünleştiren hak erlerinin başka türlü olmaları da düşünülemez.